Bana öyle geliyor ki yalnız manayı anlatak yalnız onu yerine getirebilsek Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın ondan sonra her şey küçük bir taktikat işinden ibaret kalır. Biz kimden neyi istiyoruz? Yemen'den Viyana'ya, Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre karelik bir zemin üzerinde. Evet, böyle bir zemin üzerinde atalarımızın ata derken halimize bakıp başımızı dövdüğümüz nur insanların tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini Yedi bin kilometre kareye indikten ve bu halin ismine milli kurtuluş dedikten sonra, evet bütün bunlardan sonra toprağa kaybedilmiş kubbelerden birini istiyoruz? İnsana gülerler. Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa bizi oraya sürerler. Alemde cüceleşmiş devlerin eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. Cüceleşmeyeydin, şimdi devin debin hakkından nasıl bahsedebiliyorsun derler böyle insanlara ve milletlere. Evet gençler bir manzumemde söylediğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin sonra ikinci bir başla onu seyretmenin artık günü geldiğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki bizi şiltesi üç kıtayı kaplayan dedi cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilave edip batının bat pazarı veya bit pazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden işte sana layık özgürlük ve uyurluk mudur dediler. Bu bakımdan Ayasofya. Bakın ne diyor bu bakımdan Ayasofya. Bizi bu hale getiren annelerimizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuna bez diye kullanan ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki şabane kerhanesinden daha aşağıya düşüren, milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı tımarhaneye çeviren, zekamızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 126 yıllık cereyanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur. 126 yıl boyunca dışarıdan batı emperyalizmasının içeriden de onların sadık ajanları sıfatıyla kozmopolitlerin, yahudilerin, dönmelerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde adı Türk küfür tip ve zümrülerinin idare ettiği bu cereyan Ayasofya'yı müzeye çevirmekle Sağlık müzelerindeki balmumundan frengili suratlar şeklinde Türk'ün öz ruhunu müzeye kaldırmış olur. Frenk kelimesinden gelen frengi veya frengi ismine dikkat ediniz. Türk'ün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki, frenginin ta kendisidirler ve ciğerlerine kadar frengilidirler. Zahirin şayestedir denilse alem senin mezarın dedikten sonra Abdullah Abdülhakamit söylüyor. Hala gelir zeminden ekbir zar zarın diye belirtmeye çalıştığı dava ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbu ve aksiyon adamı Fatih İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını eda ettiği zaman Cenubi Fransa'da kırılmış Viyana'da batıyıp tekrar dişleyecek olan İslam taarruz kıskacının mihver çivisini eline geçirmiştir. Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir. Onu İslam kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatamayanlardır. Fatih'e düşen şerefse erişilir soyundan değil. Kendisinden sonra kanuni Sultan Süleyman gibi iyi ile kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan mecani bedava ihtişam kahramanı karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren muazzam aksiyonda en büyük hız payı yine Fatih'in. Kanuni devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları bu Suud Efendi gibi Şeyhül İslam, Sokoğlu gibi Sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral sadece ve sadece Fatih'in hareket noktasına bu milli yerleştirdiği kıskaç yücü suyu hürmetine yetişmiş büyüklerdir. Tarihimizde Fatih'ten başka her hükümdarın aksiyonu, isterse vatana eklediği toprak Fatih'inkinden bin misli fazla olsun, ulvi kemal ve noksansızlık bakımından tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih'tedir ki, kendi zaman ve mekanına göre, dava hedefi muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde göze çarpın. İşte bütün bunları sembolize eden, remzilendiren de doğu ve batı dünyalarının kavşak noktası, cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya. Salib'in ağırlığından kurtarılıp hilalin kanatları ile kendisine gök kubbe yolu açılan böylece 20. asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu kendisiyle gösterilen batı aklı ve doğu ruhunu birleştirici eski Bizans eseri ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbe. Demek ki Ayasofya ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim ne de bütün bunların madde senfonisi sadece mana yalnız mana İstanbul'daki Süleymaniye Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki St. Pierre, Paris'teki Notre Dame, bizde ve onlarda daha niceleri, madde ve hatta gayelerine bağlı mana kımeti olarak Ayasofya'nın eşik taşına bile denk değildir. Zira bütün bunlardan her biri, kendi gayesinin tabi iş içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş eserler, Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değil. Ayasofya, yavaş yavaş okuyacağım bu cümleyi hece hece. Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesidir. Öbürleri belli başlı bir ruh içinde birer mekanda, ayasofya mekan içinde ruh. Zıt mekanda galip ruh. Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tekdir. Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi. Ayasofya'yı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fetih. Tarihimizde daha nice zapt ve fetih hareketinin kahramanı var. Niçin hiçbirinin adı has olarak Fatih değil? Zira Fatih bu davanın hakikisidir. Öbürler de taklidim. Şimdi biraz evvel işaret ettiğimiz gibi Imperium Romanum Eski Roma imparatorluğundan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türkü, bin bir tarihi saik yüzünden cüceleştiriyorlar. 10 milyon kilometre aralık bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre muhabba ve fakir bir ana vatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bu o olanlara şey. rağmen Fatih'in o kadar maharetle yerine oturduğun milli söküp atamıyorlar. Çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya muazzam nasibi icabı ana vatana bitişik kaynaşmış ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapılamayınca da dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felakete yol açılıyor. Ayasofya, Türk'ün öz evi ve ana yurdu içinde dünya Türklerin eliyle manasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Resulü'nün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve Hilal Denzade Salib'in faziletlerini ilana memur müze, yani içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getiriliyor. Rahat İçinizden heyecan ve fikir. Bize o lazım. Artık o basit bir taş yığınıdır bu şekilde öyle bir taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvi mananın katillerini ilan ve iftarla kalmıyor. Üstelik her an Salib'in ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle Türk'ün ruhu ile beraber maddesini, maddesi ile beraber de ruhunu Hristiyanlık alemine peşkeş çeken buyurun ne biliyorsunuz gelin de bizi esir edin diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın Hilal Hakimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret. Ayasofya'nın bir daha okuyorum. Hilal hakimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, tarafımızdan aşılanan gayret bir ordunun harp planlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç bilindir. Eğer bu kökün eğer o kökünden tıraş edilse ve yıkılsa bir şey değil de bu haliyle bütün bir milleti ve tarihi her an öldüren Yine birilden ve tekrar öldüren bir felaketten başka bir şey değiliz Böylece Batı dünyasının bizi içimizde, içimizdeki ajanlar vasıtasıyla bize yaptırdığını ne Haçlılar yapabildi, ne Moskof, ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar. İçimizden yapanlara nispet. Milyonluk bir orduda bir emirle silahını herkes kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse bu emrin o orduya vereceği zaradı hangi düşman sağlayabilir? Ayasofya'nın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine mukaddesatına ruhuna ihanetlerin en büyük şeklinde meydana gelmiştir. Türkiye İstiklal Savaşı'nda Yoktan Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti Ayasofya ile Türk vatanını göklerdeki aslı ve hakiki vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak. Ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği ruhi, ahlaki, içtimai, iktisadi, idari, siyasi felaketler eliyle batı dünyasına hediye edilen milli kıymetler kutusu üstündeki fiyon dolu kordeler. Topyekun şahsiyetlerini düşmana teslim edici böyle hediyeleri veren milletler ise hediye alanlar nazarında Hakir ve zilil. işte Kıbrıs davası. O kadar batılılaştığımızı, mahut tabirlerle uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz batının bize muamelesine dikkat etmiyor musun? Bizim kendimizi kendimizden saymamamız bahasına batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O ne doğulu ne de batılı bu mukallit ve bulamaç insanı benimsemiyor. İsmini taşıdığı Greco-Latin medeniyetinin piçleşmiş unsurunu, sefil Yunanlıyı şımarık çocuğu halinde her an tatmin ve bize tercih etmekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord Byron'ın Türkler'e karşı Yunan istiklal çarpışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız hala selameti Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılı'ya Batılı görünmek özentisinde arıyor. Hayır, Batılı'dan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görülecektir. Bütün bu manalar Ayasofya'ya bağlı. Daha neler ve neler. Türk İstiklal Savaşı'nın temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet temsilcilerine rağmen kazanılmış bir istiklali topyekun tersine çevirme yoluna girmişlerdir. Belirttik ki kendi öz mukaddesat ve tarihine, kendi tarihini, kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukaddesat ve tarihin düşmanları harmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için örtülüyor. Doğudan dolayı bunun için olmasa da dolayısıyla bunun için şahsiyetsizliğin cerebesi. Bunun içindir ki Avrupa kökü ne kadar şahsiyet heykeli ikinci Abdülhamit Han'a onu baş düşmanı bildiği halde harmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismarck Abdülhamit nefretiyle doluyken onu asrın en büyük siyasi dehası gösteriyordu. Eğer Abdülhamid Ayasofya'yı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine verse, vereceklerini söyleselerdi nefretle reddeder devletini ve hayatını almakla tehdit etselerdi son damla kanına kadar akıtmaktan çekinmezdi. <gülüyor> Dinsiz Voltaire'in Allah Resulüne ait onun mukaddes Has ismiyle ismini taşıyan piyesini Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan Yoksa bu işin harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan ulu Hakan Abdülhamit Han'dan başka kim olabilmiş? <gülüyor> o Abdülhamit Han ki, boy bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünü vermiş ve küçücük bir Yun Yunan işmarıklığını onlara İstanbul'dan bahsettirmek yerine. Akropol önlerinde ordugah kurmakla cezalandırmış. <gülüyor> Şimdi o Yunanlı baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe Rumeli Hisarının hayali İstiklal Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefsin emniyeti içinde şahlanıp duruyor da bizde onun iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor. <gülüyor> Doğru, doğru, doğru. bekle burada da gelecek. <gülüyor> <gülüyor> sebep, sebep açık. Dedik ki bütün manalar Ayasofya'ya bağlı, Ayasofya'nın kapıları ile beraber ruhumuzu kilitlediler. Ruhumuzu kilitlemek için Ayasofya'yı kilitlediler. Asıl bütün yollar Roma'ya çıkarsa Türk manevi kurtuluş davasının bütün meseleleri de Ayasofya'ya ve onu müzeleştiren ellere çıkar. <gülüyor> Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanık vaktiyle beraber açılmalıdır. Ayasofya'nı kapalı tutmak Manada bütün camileri ve cami nefrumunu kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi birer mekan. Ayasofya ise ruh. Anlattık. Ayasofya'yı kapalı tutmak Yunanlı'ya ben yapamıyorum. Sen gel de kendi hesabını aç demekten farksızdır. Aman ya Rabbi, bizim camiden müziğe döndürdüğümüzü onun müziğden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görüyoruz da ana yurdu e, içindeki mukaddesat sembolünü nasıl asli heyetine getiremiyoruz? Ayasofya'nın manasını Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. O bizim müze yaptığımızı müze istemiyor. Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz elimizde camiyken. Dünyanın en korkunç hikmet noktası burası. Bu meselede Yunanlıya olsun uymayı Yunanlıdan ders alarak ona karşı durmayı anlayamıyoruz. Ayasofya'yı kapalı tutmak Birleşmiş Milletler'de Afrika'nın yam yam ülkelerine kadar aleyhimizde rey verdirip kendileri güya müstenkif görünen batılılara artık benim hayat hakkım kalmadı demektir. Zaten tasdik ediyorlar kalmadı hayat takım. Bu kadar mı olsun kestiremiyorum. Ayasofya'yı kapalı tutmak bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Hissedemiyorlar. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, kül edici gerçeği ortaya dökemiyoruz? Buyurun döküyoruz. Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem, fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilir. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş kan ve içinde masumlar gibi, Ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta, onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. <gülüyor> üstünü, <daha iyi. gülüyor> Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle Kötülükle sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. <Gülüyor> Ayasofya açılacak bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyalları çerçeveleyici, aziz bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. <gülüyor> Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Allah, mukaddes zatının ve Resulünün dostlarıyla beraberdir.